ألا إن أبلياء الله لا خوف عليهم ملاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا و في الآخرة الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشهدين بقلب سليم.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 Sonunda çok tatlı ve mübarek şeyler çıkar aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim "Ve hayatı dünya dunya illa metaul gurur" diyor. Her şeyiyle dünya hayatı mücerret dünya olarak aldığınızda gurur metaıdır. Kimin makamına aldanıyor?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 şarttır, lazımdır elzemdir muhterem çünkü ladikle hacı Ahmedâmız gibi tabi mertebe itibariyle ondan çok yüksek olanlar da var mertebe itibariyle ondan düğün olanlar da var ricalullahın böyle kademe kademe kemal neşeleri ayrı ayrı muhterem müslümanlar isterseniz ben onu size lafzını elimdeki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 Bir derece bir rütbe ilerlediği zaman onlara kırklar diyoruz. Evet muhterem Müslümanlar. قُلُوبُهُمْ عَلَى Musa مُوسَى عَلَيْهِ Bunların kalbi, Kelimullah Musa Aleyhisselam'ın kalbi üzerinedir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden re'sen ilham alma neşesine sahipler. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Mevla-i Mutealimizle hicab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 Böyle bir kaide yok, böyle bir yol yok muterem Müslümanlar. Allahı sevenler, Allah'ın sevdiklerini kim onlar? Evvela Peygamberler muteremimiler. Embiyayısa. Biz Müslümanlar olarak 124 bin embiyayı hani büyüklerini saydığımızda, Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam. Halilurrahman İbrahim Aleyhisselam Kelimullah Musa Aleyhisselam Ruhullah İsa Aleyhisselam Ülül Azm peygamberler diyoruz bunlara ve bunların etrafında geçen bütün enbiya Risalet vazifesi, nübüvvet vazifesi vermiş insanlar evvela bunlara muhabbet ediyoruz. Bütün bunların üzerinde adeta şemsiye halinde ve bütün enbiyanın kemaliyle gelen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 Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rab. Şair ne kadar özgü söylemiş. Bilirim ben beni. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye...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 Gece toplantısı. Bugün toplantı Huzuru değil der. Bugün toplantı Hindistan'daydı der. Bugün toplantı Amerika'daydı der. <gülüyor> ya hocam demek bir gece içerisinde Lalik'le Hacı Ahmed'a Amerika'daki ruhani toplantıya katılıyor tekrar şafağa doğru dönüyor sizinle kucaklaşıyordu öyle mi? Ey vallahi öyle. Ya Hani Aziz Mahmudu u Hüdayi diye bir zat var muhterem Müslümanlar, gençler. Onun tiyatro bantıda da var. Banta öyle sahne şeklinde, temsil şeklinde almışlar. Aziz Aziz Mahmudu Hüdayi Hazretleri mahkeme başkanı, şer'i mahkeme reisi Osmanlılar devrinde kendisine bir talak meselesi geliyor koca hacca gideceğim diyor hacca gideceğim diyor hacca gideceğim diyor nihayet bu sene hacca gitmesen benden boş ol hanım diyor sakın böyle yapmayın ha tamam mı Allah nasip ederse hacca gideceğim deyin orada kalsın Aziz Mahmutu Hidayi'nin gününde bir aile reisi böyle söyleyi veriyor eğer bu sene hatun hacca gitmesen benden boş ol diyor faraza Hacca 5 6 gün kala Tanımcağız kalkıyor, efendi diyor sen haccada gidemezsin, gidemeyeceksin de bu hâlde ben artık seninle ilgiyi koparmış olacağım diyor. Talak verdin çünkü diyor. Gidiyor mahkemeye, Aziz Mahmud'u, hüdâisi yok o zamanlar, Kadı Mahmud'a varıp şikayet ediyor. Durun bu efendim diyor, ben bu efendiden boşanacağım diyor. Çünkü artık bununla benim ilgimin kalması, bunun hacca gitmesi mümkün değil diyor muhterem Müslümanlar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 Dünya onlara da kalmayacak. İlahi aşk, Rabbani neşe, Muhammedi nur, Şahikalar ve zirvelere tırmanacak inşallah Utalen. Yahut mülk Allah'ın, mahlukat kullar Allah'ın, din de Allah'ın. Ela lehül halk ve alamr, <gülüyor> halk ve emir de Allah'ın. Kainatta cari bir tek hakimi mutlak var, o da yüce yaratıcıdır. Onun için biz yese düşmüyoruz. Ben 49 senedir kürsüdeyim, Müslümanlar bu sene 49. sene kürsüdeyim, Cemaati hiç ümitsizliğe götürmedim, yese götürmedim, daima israrla söylüyorum, iyi gün göreceğiz Müslümanlar inşallah. İmam-ı Nevevi gece yarısı kalkıyor Muhtemem eminler Kapıya doğru varınca Koca kilit şangır şangır Kendiliğinden açılıyor Ya ya ya Ahmeda'yı anlatmak için bunları söylüyorum size Masal anlatmak değil gayem Açılıyor Çıkıp gidiyor Arkasında bakıyor bir ayak sesi Dönüp bakıyor Medresenin bekçisi Oğlum ne arıyorsun burada Efendim bugün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 devrinin ilmi hadiste müceddidi kendi ifadesiyle muhterem Müslümanlar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah Teala. efendim ben de gideceğim bırakmam üstadımı bugün diyor aynen üstadımın söylediğini söylüyorum 7 adımda Mekke'ye geldiler diyor ibadet ettiler tekrar dönüşte 5 adımda Kabe'ye geldiler Kahiri'ye geldiler diyor tekrar dönüşte 5 adımda Kahiri'ye geldiler diyor söyleyeceğim şu Kadı Mahmud'un karşısından ayrılan o talak veren adam eskici Mehmet amca ile yum gözünü diyor Kabe'nin karşılığındalar. Hac ediyorlar. Hemen dördüncü bayram gün gel bakayım diyor. Bursa'ya geliyorlar. Mahkemeye tekrar varıyorlar. Efendim diyor. <gülüyor> o köylü amca, talak veren amca. Efendim diyor.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 Altı gün evvel gittiyse farzı altı günde sonra on iki günde demek hem gittin hem geldin hem hacjettin Gidiş bir buçuk ay geliş bir buçuk ay muhterem Müslümanlar kervan devri tabii tamam mı? Kadı Mahmut hesabı biliyor sen diyor bırak bu işi. Efendim diyor eskici Mehmet Efendi diyor beni aldı götürdü hacjetti getirdi diyor. Ve hem de siz nasıl inanmazsınız ki ilim adamısınız diyor şeriat mahkemesinin başkanısınız diyor.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 İçine öyle bir manevi iniş oluyor ki muhterem Müslümanlar, gönül afakın öyle bir parıltı meydana geliyor ki, ruhani hayatına yepyeni bir inanç ve güneş doğuyor ki, Kadı bütün hüceyratı, şimdi ona atom diyorlar, zerreleri ilahi aşk ve başka bir inançla doldup kalıyor. Neyse onları, Tamam diyor, beraat edildi, nikahınız tamam, evinize gidin. Yalnız adamcağız şöyle diyor, efendim diyor, eğer benim dediğime pek fazla inanmadıysanız, arkadaşlarım arkadan gelecekler, onlara hep hediyeler verdim diyor. Mahkemeyi birkaç gün talih ediyor, onlar geliyorlar, mahkemede şahit ediyorlar. Biz bu zatı, bu Hasan ağayı Arafat'ta gördük, Müzdelife'de gördük, Tavafta gördük, huzuru peygamberi de gördük, bize hediyeler verdi, o hediyelerde aldık getirdik diyorlar Muhtarası Mısırmalar.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 talebenin hocası ve üstadı devrin en büyük ilim adamı İmam Ebu Yusuf Hazretleri de kendisinin talebeleri arasında İmam Ebu Yusuf'un pederi vefat etmiş, babası vefat etmiş. Namazını kıldırıyor kabre arkadaşlarına Babacığızımızı siz götürün, gözünüzün nuru olarak omuzunuzda. Ben İmam-ı Azam'ın hocamın dersinden kalmayım diyor. Zira bu dersi kaybedersen bir daha tekrarlanmayacağına göre bu mesaili şeriyeden mahrum olurum diyor. Rabbimiz şefaatlerine maz halkasın. Aradan birkaç geçiyor. Eve erzak, rızk, ekmek, katık getiren olmayınca Hazretleri tabi, İmam-ı Azam'ın halakayı tedirisinde annecağızı iyice yokluk, hani sinesini çaketti damarına tak dedi derler ya muhtemel Müslümanlar. Annesi iyice sıkılıyor İmam-ı İmam-ı Azam'ın ders halakasına kadar geliyor ve bir fatihayı çektikten sonra üstad, ey imam diyor Allah'tan kork diyor. Benim oğlumu getirdim buraya hapsettin diyor. Ben yarı günüm aç ömür geçiriyorum diyor. İnsaf etmiyor musun bize diyor İmam-ı Azam Hazretlerine talebenin ortasında. Muhtemelen Müslümanlar İmam-ı Azam Hazretleri hanımcağız diyor şimdiye kadar bunu bana söylemedin diyor. Kucağını altınla dolduruyor. <gülüyor> ya ya İmam-ı Azam Efendimiz bir ortağıyla ticaret yapardı <gülüyor> fevkalade ganiydi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 İmam-ı kabul etmiyor. Bir rivayette bak bak mümin kardeşim ya bir rivayette İmam-ı Efendimiz zindanda kamçılar altında fedai ruh etmiştir. Ya ya canını feda etmiyor. Niye mi? Hakim olduğum zaman kadı olduğum zaman iki zatın birbirine olan hakkında belki belki hak getirebilirim. Verdiğim hükümde şahitlerin söylediğine kanmak suretiyle bir mazlum insanı incitebilirim diye kadılığı kabul etmiyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri kendisine, efendim kabul ediverseniz şimdilik bu de bu arsada sizden daha alimin yok deyince herhalde siz kabul edersiniz diye bir de keramet ısrar ediyor İmam Ebu Yusuf Sonra İmam Ebu Yusuf Halife Mansur'dan sonra Harun Rişid devrine doğru kadı oluyor.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 bu ağlamanızın, bu gözeşlerinin sebebi ne diyor? Efendim diyor, yıllar evvel annecazım böyle üstadıma gelmişti. İmam-ı Azam Hazretleri büyük üstadımız da şimdi kerametini görmüş oluyorum. Sabret hanımefendi, senin oğlum bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demişti. Şimdi diyor, helvada fıstık görünce diyor, o günleri hatırladım diyor, gönlüm taştı diyor. Muhterem emirler, ey vallahi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 Böyle bir mukaddimeden sonra, latifeli bir mukaddimeden sonra Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz. Allah'ın veli kulları için Cenab-ı Zülcelal dersimizin ser levhasını tezgin eden, eden ayeti kerimede ne buyuruyor bakınız. Estaizu billah. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim velahum yahzenun.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 Kalbimizdekini alamadınız Alamazsınız Sağ olduğumuz müddetle hakkı Natıkız gerçekleri söyleyeceğiz Derdi Hacı Ahmedamız 49 senedir Karşınızdayım Müslümanlar 49 senedir Hollanda'dan, Almanya'dan Avusturya'dan Belçika'dan, İsviçre'den tutunuz Türkiye'mizin bütün mülayı Karşısında 70'li seneler İçinizde dersimi dinleyenler var Kabe'nin karşısında bütün söylediğim Ladikli Ahmet sevenler Aziz cemaat Bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir gibi muhlis olunuz Hazreti Ömer gibi adil olunuz Hazreti Osman gibi hayalı olunuz Hazreti Ali gibi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 Koca Akif, kabri cennet olsun. Koca Akif, kabri cennet olsun. Enbiya yurdu bu toprak. Şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne mevlat itrar, Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Hem de,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 mahşerde Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olarak ehli haşre, ehli mahşere böyle sesleniyor zalimler dünyada avenenizi yükselttiniz onlara tezkiyeler vererek vaatlerde, bahşişlerde bulundunuz şu mahşer gününde benim ehlim de müttekilerdir, nerede o müttekiler ayağa kalksın buyuruyor Cenab-ı Halik-ı Zülcelal dünyada imanla gençler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 Ebedi alemin cennetlerine giden Nurlu yoldan ayırmasın inşallah Bunların cennetin kapısının önüne varacaklar bunlar Yani Ahmed amızı sevenler Mevlana'mıza muhabbet edenler Hacı Bayramı Veli'den yana olanlar Aksemse dilin ayak izine yanak koyanlar Cennetin kapısının önüne varıyorlar Melekler soruyor Siz cehennem, sırat, ateş, mizan, terazi falan Gördünüz mü? Hesap kitap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 Nefsinizin cehennem ateşini Ruhani hayatınızın cennetine çevirdiniz Sizin geçtiğiniz o gülistan vardı ya O fildişi geniş cadde, Sırat orası Cehennemizde o yeşilliklerdi diyor Cenab-ı Hak Melekler Selamun aleykum tıbtum fethuluha halidin Böyle diyor melekler Selamun aleykum tıbtum fethuluha halidin ne güzel ameller işlemişsiniz, daim ve ebedi olarak cennetlerde kalınız, buyurun diyecekler diyor. Ahmet sevenler, girdiğiniz nurlu yolda daim olun inşallah. Cenab-ı Hak leh, korkmazlar, onlar üzerine korku yok mahzun da olmazlar bu kadarla kalmıyor. Ellezina amenu ve kanu yettekun onlar ki iman ettiler ve ittika ile amel edip mütteki oldular. Lehumül bişra fil hayati dünya ve fil ahireh. Onlar için dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Müslümanlar tekrar ediyorum 50 seneye yakındır Kürşid'den size hep cenneti müjdeledim. Evet. Yani korkutup, ürkütüp yese düşürmedim inşallah evet. daima sizlere benim değil Allah'ın cennet kapısını açtım haşa, haşa Allah'la kul arasına girilmez ben bir müjdeciyim Resulü Zişan'a bile in aileke illel bela buyuruyor Cenab-ı Hak ya Muhammed sen ancak tebliğcisin diyor hidayet mükafatlandırmak, ceza vermek ancak zatı aktesimizin işidir Peygamber Efendimizin bile bize verdiği bu kendi vazifesi de o biz tebliğ ediyoruz müjdeliyoruz Allah Kur'an'ında böyle diyor lehumul büşra fil hayati dünya ve fil dünyada da sevinin mahşerde de sevinin cennette ebedi büşra ebedi müjde var sizler için inşallah o teala kim onlar Allah yolunda yürüyenler Hazreti Muhammed'in sünnetiyle amel edenler ladikle hacahmedamız gibi Allah dostlarının sevgisiyle kalbini yeşertip gönüllerinde marifet çiçekleri açanlar tamam mı muhterem Müslümanlar ya ya ya muhterem Müminler bakınız aşk eri Mevlana'mız 700 yüz yıldır eşeğini dünyanın dehalarına dahilerine mütefekirlerine düşünürlerine şarkın ve karbon en seçkin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 Hepimiz bu duaya amin Diyelim inşallah Daha hayırlı günlere Daha nurlu günlere Daha sürurlu günlere Daha güzel günlere Daha aydın günlere O ve kardeşliğin Gönülleri ve ruh afakımızı sardığı günlere Rabbimiz bizi yetiştirsin inşallah Allah'u Teala evet. Allah'u Zülcelal Hazretleri Yarın mahşerde Bire bin Bire milyon katlayarak Ecir ve mükafatımızı lütfedeceğine inanarak verelim ki Rabbimiz de cennetini versin Rahmetini lütfetsin bizlere inşallah Subhan Rabbi Rabbil İzzeti Amma Yasufun Ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin El Fatiha